Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar, hayırlı dersler, hayırlı seneler. Senenin ilk dersini yapıyoruz. Allah sağlık sıhhat verirse devam edeceğiz inşallah. Önümüzdeki ayın 27'sinde yine programımız var. Her ayın son salısına koymuşlar. Son haftasının salısına. Dersleri bu sene öyle yapmışlar. Biz de peki dedik. Evet. İlk gelenler var, yeni gelenler var. Dersin biraz programlar hakkında biraz konuşalım. Sonra derse gireriz. Mevlana da kimmiş diyor? Profesör adam. Türkiye bu adam Türk, Türk vatandaşı ve Müslüman geçiniyor. Mevlana da kimmiş diyor? E şimdi Mevlana'yı bilmiyorsan Yunus'u tanımıyorsan Hacı Bayramı Veli'den haberin yoksa, Hacı Bektaş'ı hiç duymamışsan, sen hangi dünyada yaşıyorsun ya? Sen nerelisin? Alman mısın? Fransız mısın? Hazreti Mevlana'yı iki kişi İngilizce'ye tercüme eder. Birisi Nikolsun, Mesnevi olduğu gibi tercüme etti. Yirmi beş bin beyt, Mesnevi altı cilt. Şimdi biz birinci cildindeyiz. Üç sene oldu, dördüncü sene bu şeydeyiz. Birinci cildini daha bitiremedik. Kendi kültüründen, kendi büyüklerinden, kendi milletinin alimlerinden, kahramanlarından şş, haberi olmayan bir nesille karşı karşıyayız. Bunları bilmeden... Türk vatandaşı olamazsın. Türkiye'li olamazsın. Anadolu halkından hiç olamazsın. Müslümanlığa gelince hiç olamazsın. Bunlar çünkü din büyükleridir aynı zamanda. Süleyman Çelebi. Yazdığı Mevlid her gün Türkiye'nin en az 500 yerinde okunur. En az ortalama söylüyorum. Edirne'den Van'a kadar, Erzurum'a kadar bütün Anadolu'da Süleyman Çelebi okudur. Fakat bizim ders kitaplarımızda Süleyman Çelebi'den bir satır bile yoktur. Mevlana'dan hiçbir şey yoktur. İran beğenmediğin Acemistan'da İran'da ikinci ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa kadar Mesnevi'den parçalar vardır, okuma parçaları, hikayeler vardır. Saadi'den vardır ondan sonra Şehname'den vardır. Firdevsi'den vardır. Daha başka kendi şairlerinden vardır. Hafız'dan vardır. Bunlar böyle. Bu niye bu program böyle? Çünkü biz kendi Türklüğümüze, kendi Müslümanlığımıza sırtımızı döndük. Ne zamandan beri? Tanzimat'tan beri. Hiç aklınızdan çıkarmayın. 1839 o zaman işte Şeyh Benderzade, Filip Filipeli Ahmet Hilmi Bey diyor ki medreseden fen dersleri kaldırıldı. Riyaziye kaldırıldı. Felsefe. Yüksek matematik. Dediler ki imamlar bunlar ne yapacaklar? Ezan okuyup namaz kıldıracaklar. Ne lüzum var bu ince ince hesaplara bu işte tanjat, kotanjat bilmem falan filan. Bunlar topçu yüzbaşısı mı olacaklar? Değil efendim. Lüzumu yok dediler. Hocalar Hesap bilmezler. Miras taksimine gelince de en zor şey faraiz dedikleri miras taksimindeki hisse dağılımıdır. Halbuki ilkokul dördüncü sınıfta bir parçayı matematik bilen çocuk onu yapar, içinden çıkar. Ama hocaların, o müftü efendilerin o matematik bilgisi bizim ilkokuldaki dört işlemin seviyesinde bile değildi. Onun için korkar, hesapta rakamdan korkarlar hocalar. İşte Şeyh Benderzade öyle diyor, medreselerden fen dersleri kaldırıldı, mekteplerden de din dersleri kaldırıldı. Çok geçmez bu memlekette Müslümanlık avam dine haline gelecektir diyor. Bizim aydınımız din bilmez, din bilmediği için de dinden korkar, yüzme bilmeyen adamın sudan korkması gibi. Aynı, Böyle, böyledir. Şimdi Mevlana'yı tanıyacağız. Bizim kendi dindarlığımızın meselelerini tanıyacağız. İşte bugün Hazreti Mevlana'dan biraz bahsedelim. Hazreti Mevlana 1207 senesinde, bak Malazgirt 1071, Malazgirt'ten aşağı yukarı 150 sene sonra, 1207 senesinde, işte 30 demek ki 71, 30-37 sene sonra, yani bir buçuk asra yakın, Belk'te doğdu. O zaman Belk, Harzemşahların elindeydi, başkentiydi. Orada Sultan Tekiş diye, Bahaüttin Tekiş, Mevlana'nın babasının adı da Bahaüttin, Muhammed Bahaüttin. Ama Peygamber Efendimizi rüyasında görmüş, onu da şimdi söyleyeceğim. Peygamber Efendimiz ona Sultanül Ulama adını vermiş rüyasında. Niçin Sultanül Ulama adını veriyor? Çünkü Bahaudin, yani Hazreti Mevlana'nın babası, Muhammed Bahaudin, Hoca Efendi, Müderris, büyük bir alim diyor ki. Biz filozof değiliz. Peygamberimiz de filozof değildi. Dinde akıl yürüterek bir yere varmak insanı şirke götürür. Hele iman konularında. Allah'ı akılla tarif etmeye kalktan şirkten kurtulamaz diyor. Biz sünnete uymak zorundayız. Peygamberi takip edeceğiz. Peygamberin yaptığı dindir. Peygamberin yapmadığı din değildir. Şimdi şimdi aynı konu burada şimdi gündemde. Kur'an Müslümanlığı diye bir Müslümanlık çıkardılar. Peki Kur'an kime geldi? Peygambere geldi. Peki Kur'an ne diyor? "Fama ta'kumur rasul fehuzuh ve menahaakum enhu fentehu" diyor. Kur'an Allah sana peygamberi tavsiye ediyor. Peygambere uymayı emrediyor. Peygamber size ne verdiyse, ne gösterdiyse onu alın diyor. Ona sıkı sarılın. Peygamberin yasakladığı şeyden de uzak durun diyor. Bunu ayet diyor. Yani peygamberi ön plana çıkaran ayettir. Kur'an Müslümanlığı ise, Kur'an Müslümanlığı peygamber efendimizi ön plana çıkarıyor. Dinde peygamberlerin dediği olur. Son devrin büyük filozoflarından. Bergson var, Bergson. Din ve ahlakın iki kaynağı diye Ahlak ile dinin iki kaynağı Diye Müthiş bir kitap yazdı Sezgi dediğimiz ilham üzerine Felsefesini yaptı Diyor ki akıl yanılabilir ama Kalp yanılmaz Vicdan yanılmaz Aynı şekilde Berkson'dan önce Jean-Jacques da diyor Vicdan Allah'ın içimizdeki sesidir diyor. O yanılmaz Öfkeye kapılırsın, yanlış şey yaparsın, günah işlersin, sonradan aklına danışırsın, akıl sana sen haklıydındir. seni kızdırdılar, işte baştan çıkardılar, sen haklıydındir. Sonra o sinir, heyecan geçtikten sonra vicdanın der ki sana sen de yanlış yaptın arkadaş, senin de hataların var, sen onu yapmayacaktın, sen başlarsın keşke yapmasaydım demeye. İnsan olmanın birinci şartı vicdandır. Hiçbir canlı da yoktur, onu da size söyleyeyim. Kedi kaptığı yerden dolayı pişmanlık duymaz. Aslan da parçaladığı ceylandan dolayı, kurt yediği kuzudan dolayı pişmanlık duymaz. Pişmanlık duygusu bize Allah'ın içimizdeki sesinin doğruyu bize söylemesidir. Evde karı koca kavga edersin, yanlış şeyler söylersin, kızarsın falan sonra öfke geçtikten sonra ya sen diyorsun işte sen erkeksin ya o kadın belki sinirliydi yorgundu falan idare etmen gerekirdi. Ya ak ah diyor akıl. Bu kafa bulsa şimdi akıl sürekli gelişme halindedir. Şimdi ben mesela çocukluğumda 17-18 yaşlarında av avlardım. Babam bana bir küçük tüfek almıştı ve avlardım. Bizim orada üveyik şoktur. E, üveyik de güzel bir şeydir güvercin cinsinden bir hayvandır kumru cinsinden giderdim böyle ağaca konar ceviz ağacının dalına ben de altına geçerdim tık tık düşer öyle bir gün böyle 5-6 tane vurduğun dolmuştur yani böyle bekliyorsun Şimdi ikinci üzeri onlar akşama doğru şeylere dönerler yuvalarına dönerler sen de oradan nöbette beklersin birinci vurduğundan haberi olmaz o gürültü olsa kaçar gider ama onlar peyder pey gelirler böyle 15-20 dakika arayla. Geleni tık vurursun, geleni tık vurursun. Şimdi diyorum ya o, o, o hayvanların ne suçu vardı Allah aşkına? Şimdi olsa karıcayı bile zaman, Aptal kafam diyorum. Ulan sana mı düştü avcılık? Sen hafız olacaksın. Kur'an'a çalışıyorsun. Bir taraftan avavlıyorsun falan. Cana kıyıyorsun. Can, candır onun için. Şimdi pişmanlık duyuyorum o avladığım hayvanlardan, kuşlardan, kurtlardan. Hepimiz öyleyiz. Zaman geçiyor, iki, iki sene sonra. Vay diyor be aptal kafam, keşke yapmasaydım diyoruz. Işte. Evet, işte Sultanül Ulema adını Peygamber Efendimiz'i müdafaa ettiği için. Diyor ki peygamberler filozof değiller. Allah'tan gelen din üzerinde kendileri bile akıl yürütmediler Peygamberler hiç yorum yapmadılar Ve kendi adlarına da konuşmadılar Ben böyle istiyorum diyen bir tek peygamber yoktur Rabbimiz böyle emrediyor bunu yapacağız diyorlar Rabbimizin emrini yerine getireceğiz Ben böyle ahkam kesiyorum ben böyle istiyorum Yok benim dediğim olacak falan Hiçbir peygamber din konusunda kendini ön plana çıkarmıyor. Peki peygamber bile Allah'tan gelene teslim oluyor, itaat ediyorsa, sen kim oluyorsun ki dinde yorum yapmaya kalkıyorsun? İman ve ibadet konusunda rak aynen kabul edeceksin. Bunun aynen yapılması gerektiğini. İşte yarın kurban bayramı gelecek. İşte kurban kesmenin yerine vakıflara biraz hediye, şey ise, bu parayı bağışlasa kurban kesmiş olmaz mıyız? Olmazsın. Kurban kesmiş olmazsın, bağış yapmış olursun. Bütün sadaka çeşitlerinin, ibadet çeşitlerinin kendine mahsus özellikleri var. Kendine mahsus ritüelleri var, kendine mahsus kuralları var. Ne ki koyunu alır yahut koçu alır yahut tekeyi neyse yatırır. Bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber der kurbanı kesersen kurban kesmiş olursun. O parayı bir vakfa verirsen, işte şeye Fethullah Hoca'ya verirsen o para bankaya yatırılır gider Amerika'daki Yahudi senatörlere rüşvet olarak gider o senin kurban paran. Kurban da kesilmiş, i̇şte 8-10 tane kesersin. Sinem şeyde, televizyonda gösterirsin örnek olarak. Aa benim kurbanım da kesildi zannedersin. Onların hepsi göz boyacılıktı. Sihirbazlık açık söylüyorum. <gülüyor> 50 senedir bu memlekette bunu bu cemaati anlatamadım. 50 senedir 1950'den mi şey? 1961'den beri vazife yapıyorum. Soğan Ağa camiinde başladık imamlığa. Taşvir Camii'nde, Şişli'de, Nimet Abla'da işte pek çok yerde başka camilerde konuşuyoruz, ediyoruz, anlatıyoruz. Kardeşim bu din. Sen şimdi voleybol oynasan, futbol oynadım diyebiliyor musun? Diyemezsin. Voleybolun adı var, kuralı var, sahası var, oyun şekli var. Futbol da başka türlü oynanıyor. Şimdi Fatma Hanım'ın şeyi var, günü var. Diyor ki ben her ayın ilk çarşambasında öğleden sonra saat 2'de beklerim diyor. Perşembe günü gitsen olur mu? Olmaz. Çünkü sana gün vermiş, randevu vermiş. Ulan Fatma Hanım'ın kurduğu kurala uyuyorsun. Allah'ın koyduğu kanuna niye uymuyorsun? Yaratanın koyduğu kanuna, kurala. Kural ise aynı kural. Evet. Kendi kendi koyduğumuz, tavla oynarken kırıktı değildi, yok kırık falan. Onun kuralı var. Her oyunun kendine göre kuralı var. Ona uymak zorundasın. Ona uyarak oyun oynayacaksın. Futbolun, tavlanın, bilmem satrancın ne aklınıza gelirse. İnsanların icat ettiği şeylerin de kuralları var. Fakat Allah'ın koyduğu dinin kurallarına gelince onları yamıtıp çarpıtıp bunu buraya, bunu buraya, a, külahı, oraya falan. Or, or. Yok böyle bir şey. İşte Sultanül Öleman'ın büyüklüğü burada. Diyor ki biz peygamberin sünneti üzere dini uygulayacağız. O zaman şeyin artıkları var işte. Fahreddin Razi'nin artıkları var orada. Yok dinde esas olan akıldır. Akla uyuyorsa Kabul ediyoruz. Uymuyorsa aklımıza uydurarak kabul ediyoruz. Aklı uyduracaksın. Peki senin aklın yerinde mi duruyor? Benim aklım 15 yaşındaki aklımla mı şimdi düşünüyorum bugün? 80 yaşına geldik. Aynı akılla mı düşünüyorsun? Herkesin aklı aynı mıdır? Herkesin aklı değişik. Her yaşın aklı yine değişik. Bu kadar değişken bir şeyin üzerine kural kurulur mu? Ha, değişmeyen bir şey var. Vicdan yanılmaz. Ama vicdan paslanmamışsa yanılmaz. Onu da size söyleyeyim. Eğer günahla paslanmışsa, kalp kirlenmişse, zaten pisliğe bulanmışsa, o vicdan zaten çalışmıyor. Onun vicdanı çalışmıyor. Tak tak tak adam öldürüyor işte. Öyle. Şimdi trafikte kavga ediyor. Tabancayı çekip adam öldürüyor. Ya öldürmeye değer mi? Yok ama onun için tabi. Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan bilmez insan kadrini alemde insan olmayan, insanın kıymetini insan olan bilir. İnsan olmayanlar insanlığı da bilmez, kendi insanlığını da bilmez, başka insanların değerini de bilmez. İşte Hazreti Mevlana bize insan olmanın şanını, şerefini haysiyetini öğretiyor Mesnevi'de. Süleyman Çelebi'de Allah ve Peygamber Sevgisini öğretiyor Hacı Bayram Helal kazanıp çalışıp Emekle hizmet etmeyi öğretiyor Allah için Yardım etmeyi başkalarına Hacı Bektaş Veli de Eline beline diline hakim oluyor. Kul hakkından Haramdan uzak dur diyor Hepsi bir şeyler söylüyorlar Hepsinin söyledikleri de Ayetin söyledikleridir Kur'an'ın söyledikleridir Türkçeye tercüme edip söylüyorlar Evet, şimdi bugünkü dersimize başlayabiliriz efendim. Mevlana bizim büyüklerimizdendir. En büyüklerimizden birisidir. İşte en güzel tespiti de Yahya Kemal yapıyor. Diyorlar efendim, biz Viyana'ya nasıl gittik? Bulgur pilavı yiyerek ve mesnevi okuyarak gittik diyor. Senin askerin o sefere giderken, üzüm bağlarının yanından geçerken, Macaristan'da, Bulgaristan'da işte gavur ülkelerinden içinden giderken bir salkın üzüm koparıyor, iki mecidiyeyi oraya koyuyor mendiline. O hangi şeyden, asmadan kestiyse o asmanın dalını onu bağlıyor ki helal olsun, haram yememiş olsun. Yediği üzümün fiyatı belki on kuruşluktur. Oraya elli kuruş bırakıyor. Senin askerin talan yok. Osmanlı askerinde talan yok hiçbir şekilde. Çünkü kul hakkı. Ha, Müslüman kardeşim diyor, din kardeşim helal edebilir ama gavur diyor helal etmeyebilir. Onun için. Gavurun hakkına daha fazla riayet ediyorlar, daha fazla dikkat ediyorlar. Evet böyle bir kültürden geliyoruz. Tekrar söyleyeyim, son derste söylediğimi size, yani 8 Mayıs 1900 şey 1900 diyorum. 2018 günü son dersi yaparken demiştim ki bizim medeniyetimizin zirvesi, en üst noktası ne Selimiyedir, ne Süleymaniyedir, ne İstanbul'un fethidir, ne Bağdat'ın fethidir, ne Viyana'nın kuşatılmasıdır. Bizim medeniyetimizin en üst seviyesi zirvesi o mahalle aralarındaki köşe başlarındaki sadaka taşlarıdır. Öyle bir, öyle bir toplum, öyle bir huzur ortamı yaratmışlar, meydana getirmişler ki Cennetin ta kendisi Ve oradaki Rum ve Ermeni'yi de buna şey etmişler, kendilerine uydurmuşlar Hacı Ahmet Efendi yatsı namazından çıkıyor İşte o günkü sadaka ne kadar verecekse Getirip o sadaka taşının içine koyuyor Koyuyor mu, alıyor mu belli değil bir fakir de geliyor, diyor ki ekmek param yok. Ekmek kaç kuruş? On kuruş. On kuruş alıyor oradan. Hepsini oradaki paraların hepsini alıp cebine doldurmuyor. Çünkü ihtiyaç fazlası olarak aldığın her şey haramdır. Hatta denizden bile. iki balık, iki tane bilmem şimdi mevsimi ya. Şimdi şey palamı tutacaksan, karını akşam yemeğini doyuracaksan, üçüncüyü tutmak sana haramdır. Eğer balıkçı değilsen, o senin ticari şeyin değilsen. Yani bu işi balıkçılık olarak ticaret için yapmıyorsan, sırf kendi ihtiyacın için tutuyorsan, iki balık sana yetiyor mu? Karı koca fazla bile gelir. Dört kişiye yeter iki tane. Oh, masa, maşallah her birisi yedi sekiz yüz gram, neredeyse bir kilo. Evet. Üçüncüyü tutarsan diyor, hala haram olur, haram. Başka bir şey daha söyleyeyim. Diyor ki bir tarlan var. Ondan 40 çuval buğday alabilirsin. Eğer sırf kendi tembelliğin yüzünden, ihmalin yüzünden, dikkatsizliğin yüzünden tarlanın sürüp kazmak, gübrelemek gibi hakkını vermemediğin için eğer diyor 20 çuval alıyorsan 40 çuval alabileceğin bir tarladan 20 çuval alıyorsan Allah sana öbür dünyada o alamadığın yirmi çuvalı çalmış gibi senden hesabını soracak diyor. Buyur. Bizim dinimiz böyle bir din. Hakka, hukuka, hakikata böylece dikkati çeken ve bunlar üzerinde titizlikle duran. Öteki dinler böyle değildir size söyleyin. Bizim dinimiz hayatın içinde, hayatın kendisidir. Bak öteki dinler, mesela bir Hristiyan Kiliseye gittiği zaman dindardır Çünkü kilise din dışında yapılacak herhangi bir ibadet yoktur Kiliseye gidecek Orada papazı bekleyecek, pazar günü Gelecek papaz, işte konuşacak, dua edecek En sonunda Rabbim işte göklerdeki melekutumu bana indir Ben Yeryüzüne indir, bize indir, lütfet, amen. İşte bir amen diyeceksin haftada bir defa. Bütün dindar olacaksın, ibadetini yapmış olacaksın. de öyle değil, camiye gidemezsen evde kılacaksın. Yoldaysan yolda kılacaksın. Çiftçiysen tarladaysan tarlada kılacaksın. Evet, ibadet ibadettir. Beş vakit namaz her yerde geçerlidir. Yeryüzünün tamamı bize mescit gibidir. Onun için hayatın içinde olan bir dindir. Başka bir şey daha söyleyin. Bitiriyorum bu meseleyi kıyas yapmak için. Anlayalım diye söylüyorum. Hristiyan mabetlerine gidin. Pencereler üç metre yukarıdan başlar. Sırf içeriye ışık girsin diye. Bütün en büyük katedralleri bile mağara gibidir. İçine girdiğin zaman böyle loş, yarı karanlık, önünü zor görürsün. Böylece ve kasvetli yerlerdir. Halbuki bizim Sultan Ahmet'te ön safta durursan Marmara'dan geçen, Boğaz'dan geçen gemileri seyredebilirsin yani. Namazı da kay şey edebilirsin yani, unutabilirsin. bu gemi nereden nereye gidiyor. Halbuki namazın içindesin öyle. Sana namazı bile unutturacak kadar dışa açıktır. Bunun için böyledir. Çünkü bizim ibadetimizin ilk cuma namazı hurma ağaçlarının altında kılındı. Evet. Medine'ye geldi Peygamber Efendimiz bir hafta kaldı. Cuma ilk cuma namazı hicrette Medine'de işte şimdi oraya mescit yapılmıştır. Şey, Mescid-i Cuma o o mescidin olduğu yerde hurma ağaçlarının altında kırıldı. açık alanda. Peygamber Efendimiz gece çıkıyordu çölde, kumların üstüne secde ediyordu. Ay ışığında. Ha. Halbuki Hristiyanlık 300 sene mağara dini olarak yaşamıştır. 309 sene. Seyekulûne selâsetur râbi'uhum ve şey Ve lebisû fî kehfihim selâse bi'etin sinîne vâzdâdû tis'a. 900, 300 sene ve bir de 9 sene ilaveten Güneş takvimine göre 300 senedir Hicri takvime göre 9 sene Her 100 senede bir, 3 sene artar Her 33 senede bir, bir ilave sene gelir Onun için Ramazan böyle döner dolaşır Onu hesap ederek Kur'an-ı Kerim söylüyor Yani eğer kamerit takvimi kullanıyorsanız Bu 9'u ilave edin eğer güneş takvimini kullanıyorsunuz tam 300 sene Hristiyanlık mağara dini olarak E şimdi başlangıçta 300 sene mağara dini olarak yaşayan bir dinin mabedi de mağaraya benzeyecektir. Aşağı yerlerde pencere olmayacak demektir. Ama kurma ağaçlarının altında kılınan dinin her tarafı zaten şey etmiş Sultan Ahmet 1. Sultan Ahmet 1611'dir Sultan Ahmet Camisi'nin bittiği tarih Birinci Sultan Ahmet işte mimar başını Mehmet Ağa'yı çağırıyor Mehmet Ağa da mimar sila'nın çıraklarındandır yani onun yetiştirdiklerindendir Diyor ki Mehmet Ağa mimar başı Bize diyor öyle bir cami yap ki ışık girmeyen bir tek noktası olmasın diyor Her tarafın ışık girsin, güneş ışığı girsin, gün ışığı girsin diyor Bizim dinimiz aydınlık dindir, ışık dinidir, aydınlık dindir, berrak dindir, şeffaf dindir. Burada esrarengiz, anlaşılmayacak, gizli kapaklı, halktan gizli, sır, esrar olacak bir şey yoktur Müslümanlık'ta. Hepsi ayan bayandır. dini mübindir zaten adı. Mübin, apaçık demektir, açık seçik demektir Evet şimdi geliyoruz Hazreti Mevla'na bakalım ne diyor bize. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bil cümle peygamberan e azam ve resulü fiham aleyhimussalavatü ve selam efendilerimizin ezvacı tahiratı, ehlibeyt-i Mustafa'dan evlad-ı resulün, ashabu resulün, resulün Din, millet, memleket, vatan, ilim yoluna hizmet etmiş ve tarihe mal olmuş bütün büyüklerimizin, din ve devlet ulularımızın, şehitlerimizin, gazilerimizin, yiğitlerimizin, bir cümle piran-ı ve dervişan-ı kiramın, ha Mevlana celaleddin Rumi, pederi alileri, sultan-ül ulema Bahaüddin ve şuraya bir bardak su bulursanız çok iyi olur. Allah Allah. <gülüyor> Pardon. Ha pardon. O görmedim. Kusura bak. Tamam, tamam. teşekkür ederim. Sağ ol. Ben kendim kapatmışım. Sultanü'l-Ulema Muhammed Bahaeddin Burhaneddin muhakkik Tirmizi, şems Tebrizi, salahaddin Zerkub, Husameddin Çelebi, Sultan Veled, Ulu Arif Çelebi ve Bilcümle Çelebiya'nın, Mesnevi Şarihlerinden, Ankaravi Hazretlerinin, Bosnevi Hazretlerinin, Bursevi Hazretlerinin, Abidin Paşa'nın, Kenan Rufayi Bey'in, Şefikcan Hocamızın, Tahirül Mevlevi Hazretlerinin, Mithat Bahari Bey'in, Selman Dede'nin, ve diğer hocalarımızdan, üstadlarımızdan, üzerimizde hakkı bulunan ümmeti Muhammed'den ahirete gidenlerin, ana baba akrabayı taallukatımızdan, ecdadımızdan Adem aleyhisselama kadar ahirete gitmiş olan bütün ölmüşlerimizin, geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Tumegu mara bedan şehbar niist, Baker iman karha düşvar niist. Huzura varmak için bende takat yok deme, Büyüklerle iş görmek zor değildir, gam yeme. Karaz gelince, yani öfke gelince, Hüner ve marifet örtülü kalır. Çünkü zuhur eden yüzlerce perde, Göz özüne gerilir, gözün kararır, hiçbir şeyi görmez olursun. İşte öfke bu. İnsanı şey eden, baştan çıkarır. Zaten vel el gâiz diyor Allah. Yiğit kişi öfkesine hakim olan kişidir. Yiğit kişi öfkesine ve şehvetine hakim olan kişidir. İşte şeye, Rabi'atul Adaviye söylüyor şey, hoca efendilerden bir tanesi diyor ki, Kadınlarda dokuz tane nefis var, bir tane akıl var, erkeklerde dokuz tane akıl var, bir tane nefis var falan. Deyince Rabiatul Adevi de dayanamamış. Biz demiş dokuz nefsimize bir aklımızla hakim olabiliyoruz demiş. Siz dokuz tane aklınızla bir nefsinize hakim olamıyorsunuz demiş o da. O öyle deyince cevabını da vermişler. işte Rabiatul Adeviye de budur yani öyle kadındır. Ha, öfke, öfke gelince diyor göz kör olur, görmez olur, hakikati görmez olur. Şehvetine ve öfkesine hakim olan kişidir diyor. Şeye de iman nedir diye soruyorlar Zeynel Abidin Hazretleri'ne. İman sabır ve merhamettir diyor. İman sahibi olmak sabır ve merhamet sahibi. Ve teva sav sabri ve teva sav bil Beled suresinin son ayetidir. Sure öyle biter. Vel asride ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabri. Bu iki ayeti getirdiğin zaman üç tane çıkıyor. Hakka teslim olmak, sabretmek ve merhametli olmak. İnnelâ iman ve ameli salihi anlatıyor zaten. Vellezine amenu ve amil salihati ve tevasav bil sabri ve tevasav bil merhamet diyor. Yani iman nedir? İman sabır ve merhametli olmaktır. İçinde yüreğinde merhamet yoksa onda iman da yoktur. Hatta şeyin bir sözü var, pas kalın. Bütün dünyadaki faaliyetlerin tamamı hepsi en küçük bir merhamet hareketi kadar değerli değildir, diyor. Bütün dünya şeyleri, meşguliyetleri, çabaları, eserleri dünya şeylerini tamamı toplasan diyor bir küçük merhamet kadar değerli değildir diyor. Onu etmez yani. Evet. Allah bizim kalbimizden sevgisini ve merhametimizi almasın. Kalbimizi kasvetleştirmesin, katılaştırmasın. Evet. Meal ve mana aşkıyla hanumanlarını malını, mülkünü harcayıp tasadduk eden cana ne mutlu diyor Hazreti Mevla'na. Allah yoluna emeğini, canını, gayretini, çabasını, bilgisini, malını, servetini Allah yoluna harcayan kişiye ne mutlu diyor. Allah yolundan ayırmasın. Kendi yolundan. Burada tabii şeyi anlatıyor Hazreti Mevla'nın. Allah'a giden yolda ceh lazım diyor. Gayret lazım. Dünya için. Şu geçici dünyada kaç sene en fazla 100 sene yaşayacaksın. Zaten 65 yaşında emekli oluyorsun. 30 yaşında da işe başlıyorsun. Bütün iş hayatı 30 sene, 35 senedir. Bilemedin 40 sene, bilemedin 50 sene Hadi. Yani elli sene çalışıyorsun, bu dünya için çırpınıyorsun, didiliyorsun. Dünyanın bir şey olsun, arabam olsun, işte evim olsun, dairem olsun, bir tane daha olsun, onu da kiraya veririz efendim falan bir sürü. Bu kadar gayret, bu kadar çaba, bu elli senelik, yüz senelik dünya için oluyor. Ebedi hayat için hiçbir şey yapmıyorsun. Ondan sonra da cennet kucağına gelsin istiyorsun. Yok öyle, bedava bir şey yok. Ve en leyselil insani illa me İnsana sadece emeğinin karşılığı vardır. Allah zalim değildir. Cehennem yolunu da göstermiştir, cennet yolunu da göstermiştir. Yol burada bellidir. Nereye gideceğin de bellidir. Hangi işin, hangi hareketin, hangi suçun cezası nedir? Hangi hayrın, hasenatın şeyi, sevabı nedir? Onları da göstermiştir. Hepsini anlatmıştır Allah. Bir tek orucun sevabı belli değildir. Onu da diyor benim içindir, ben onu takdir edeceğim. Onu da Allah'a bırakıyor, o kadar. Hepsini açık açık söylemiştir Kur'an-ı Kerim. Böyle olduğu halde bütün emeğimizi, gayretimizi, çabamızı şu işte 60-70 senelik dünya için veriyoruz. Ebedi hayatı kazanmak için hiçbir gayret, hiçbir emek harcamıyoruz. Ondan sonra da istiyoruz ki cennetteki en yüksek makam yine bizim olsun. Yok öyle bir şey. Peygamberlerin yanında olmak için peygamberlerin huyunu, ahlakını ve amellerini icra etmek, ifa etmek gerekir. Peygamber ümmeti olayım diyen peygamberin ahlakından bir şeyler kendisinde olması lazım. Peygamber ahlakından eğer hiçbir şey yoksa boşuna Muhammed ümmetiyim diye sevinip durma, üzülme. Hah. Çünkü seven sevdiğine benzemeye çalışır. O üsvetün hasenetündür. Peygamber örnektir. En büyük örnektir. En yüce örnektir. Onun için bizim için Müslümanlık peygambere benzemek, peygamberin yaptığını yapmak demektir. Başka hiçbir şey değildir. Cehet lazım diyor Hazreti Mevlana. Vellezine cahedû fînâ lenehdiyennehum subulana. Bak hep ayetler bir şey söylüyor ama onun onunla ilgili en az 8-10 tane ayet var Kur'an-ı Kerim. Toplamını söylüyor. Yani o ayetlerden çıkan manayı söylüyor, özetini söylüyor. Biri de suyu kesip derenin yatağını temizler. Ondan sonra temiz ve içilecek suyu salı verir. Su temiz akar. Dere temiz olursa içinde pislik olmazsa, çöp, çöpse işte biz, kazurat pislik, gübre Dereden su temiz akar. Sen diyor içindeki pisliği temizle, iyilik gelir seni bulur merak etme diyor. İyi huylar için uğraşmana gerek yok. Sadece kötü huylardan kurtulmaya çalış, o öteki zaten kendiliğinden diyor içinden iyilikler akmaya başlar. Berrak sular, işte sebil dediğimiz, kevser dediğimiz odur. Kevser şarabı, kevser suyu. Kevser, havzu kevser dediğimiz şey içimizden, gönlümüzden akan sevgi çeşmesidir. Allah sevgisinin ta kendisidir. Hazreti Mevlana zaten aşk-ı ilahi diyor kevsere, şarabına. Biri deriyi yarar, saplanmış oku çekip çıkarır. Ondan sonra okun yarası iyileşir. Yani yeni deri peyda olur. Kendiliğinden olur diyor. Sen o şey buradaki bıçağa yahut saplanan demiri çıkar. Temizler üst tarafı kendiliğinden iyileşir diyor. Yara kendiliğinden iyileşir. Uğraşma. Kesafeti cismaniyeden kurtulmadan Letafeti ruhaniyeye nail olmanın imkanı yoktur diyor. Yani bu sen bedeni besliyorsun. Hep yiyelim, içelim, güzel şey yolarım işte, giyilelim hep beden nimetler, hep maddi şeyler için uğraşıyorsun. Hazreti Mevlana da gülüyor. Diyor ki siz saksıyı boyuyorsunuz. Saksıyı süslüyorsunuz. Halbuki içindeki çiçeği sulayacaksın. İçindeki çiçeğe su vermiyorsun. Yani ruhumuza bu saksının taşıdığı, bu beden saksısının taşıdığı ruhu geliştirmek için, ahlaki güzel huyları elde etmek için hiçbir emek yapmıyorsun. Sadece işte burun vardı gidip, Estetik ameliyat oluyorsun, yok bilmem işte şey oldu, göbek şey oldu, fazla yağlandı, etini gidip yağları aldırıyorsun. Yahut kilo veriyorsun, şu oluyor, hep bedenle uğraşıyorsun. Güzellik dediğin şey fizik güzellik. Peki, ruhsal güzellik nerede kalıyor? Ahlak güzelliği, onun için ne çaba gösteriyorsun? Hiç çaba falan yok. Evet. Onun için diyor ki Hazreti Mevla'na Kesafet-i Cismaniye'den yani bu bedeni beslemekten kurtulamazsan ruhi selametlere ruhi yüceliklere eremezsin diyor. İşte orada oruç. Oruç onun içindir. Oruç bize bedene dur diyor ruhi güzellikleri yaşayalım hissedelim diye. Oruç, Oruç onun için bütün dinlerde de var. Ha. Kendisine nasıl ve niçin denilemeyen Allah'ın işine kim keyfiyet vaz edebilir Bizim dualarımız Allah'a akıl öğretmektir Bunu da size söyleyeyim Şunu da ver ya Rabbi bunu da ver ya Rabbi Şöyle ver ya Rabbi şöyle olsun falan ya Rabbi falan Hep böyle Allah'a akıl öğret Sen bilirsin diyerek dua eden kimse yoktur Allah'ım sen hayırlısını ver. Sen bilirsin. Hakkımıza hayırlı neyse biz bilmeyiz. Sen bilirsin. İşte bizim bir şey vardı Esat abi. Küçük çocuktum diyor. Camiye gittim. Babam da yanımda. Yanımda bir amca diyor. Allah'ım sen bilirsin. Allah'ım sen bilirsin. Ya Rabbi sen bilirsin. Ya Rabbi sen bilirsin. Bana da diyor babaannem diyor dua öğretmişti diyor. İşte Rabbana atina falan gibi diyor. Camiden çıktık diyor. Baba dedim diyor. Ne var dedi diyor. Bu yanımdaki amcaya hiç babaannesi dua öğretmemiş mi dedim diyor. <gülüyor> Niye ne, ne oldu ki dedi diyor. Babam duymuyor ben duyuyorum diyor. Babam biraz şeydi. O dua etmedi hep Ya Rabbi sen bilirsin Allahım sen bilirsin diye ses tekrar etti durdu dedi diyor. Babam şöyle bana dedi oğlum esat o amcanın yaptığı doğru dedi diyor. O amcanın yaptığı dua doğrudur. Evet, Allah'ım sen bilirsin Biz bilmeyiz sen bilirsin Hakkımıza hayırlı olanı ver 10 sene çocuğu olmuyor Evleniyorlar çocuğu olmuyor İnşallah diyor Bir oğlum olsun ya iki gözü kör olsun diyor Çocuk doğuyor iki gözü kör şöyle işte bir Hafız Ahmet abi vardı Dört yollu müezzindi kendisi Ahmet abi dedim bu sizin ahmalığınız Doğuştan mı dedim? Yok dedi bu dedi, bu annemin hediyesi bana dedi. Niye dedi? İşte evlenmişler 8-10 sene hiç çocukları olmamış. Ondan sonra annem demiş ki işte ya Rabbi ben bir çocuğum olsun isterse iki gözü kör olsun yeter ki bir çocuğum olsun. Allah'tan en iyisini isteyeceksin. Sakın öyle yanlış yapıp da eksik gedik falan böyle sakat bir şey isteme. Çünkü o senin istediğin dua yerine geçiyor. Öyle kayda öyle geçiyor. Hak da diyor ki sen istedim ben verdim diyor. Sen öyle istedin ben de öyle verdim. Onun için ha ne diyoruz bak Rabbana atina fid-dunya haseneten diyoruz hasanatan. Hasanat en iyi en güzel demektir. İyilik ve güzellik ikisini de tapsar içine alır hasanat kelimesi. Hüsün. Hüsn, hüsniye, güzel demektir. İyi demektir. Evet. Onun için Allah'ım sen bilirsin diyeceksin. Bazen böyle, bazen böyle görülür. Cenab-ı Hakk'ın cilvesi. Baran ha. iledir feyzi bu bağı kühenin. Bu diyor dağın taşın şeyi feyzi bereketli yağmur iledir. Dağlar da, ormanlar da Bağlar da bahçeler de hepsi gökten yağmur beklerler. Çer ağlamadıkça gülemez rûhi zemin demiş. Gök ağlar yer güler derler. Gök ağlamadan yer gülmez. Yani gö gökten yağmur gelecek, göz yaşı akacak ki ha bunu biz tasavvufta aynı şeydir. Göz ağlayacak ki kalp temizlensin. Yıkandım bir ömürdür döktüğüm yaşlarla yetmez mi diyor Akif. Kalbi ne temizler diye sorarlarsa size gözyaşı temizler. Pişmanlık duygusuyla aman ya Rabbi affet. Ben yanlış yaptım, çok cahildim, bilmeyerek yaptım. Onun için ağlayarak gözyaşıyla dualar kabul olur diyor. Tıpkı yağmurun yeryüzüne bereket getirmesi gibi gözyaşı da kalbe rikat ve merhamet getirir, bereket getirir. Bir kimsenin hakiki kibleye sırtını çevirmek suretiyle hayran olması değil, belki dostun mesve müstahrakı olmak suretiyle hayretidir. Allah'ın yaptığı her şey hayranlık verir insana. Yalnız diyor ki sadece esere bakıp hayranlık duyma. Bir de onun sahibini düşün Yapanını düşün Biz şimdi Süleymaniye'ye bakıyoruz Bakıyoruz ki muhteşem bir abide Hay eline sağlık diyoruz Kim yapmış bunu? Mimar Sinan yapmış Allah razı olsun Allah rahmet eylesin yahu Nasıl adammış bu ne muhteşem mimarmış falan diyoruz e Peki Mimar Sinan'ı kim yarattı? Allah Kimi edersen et Son nokta Allah'a gider Merak etmeyin sizler Şa'miyi de methetsen Mimar Sinan'a gider. Mimar Sinan'ı methetsen Allah'a gider. Yaratana gider. Elhamdülillahi'nin manası da odur. Hamd, kimi översen öv, neyi översen öv, bütün o övgüler toplanır yaratana gider. Senin o methettiğin şeylerin yaratanı vardır çünkü. Yapanı vardır, yaratanı vardır. Tahsis manasındadır. Hamt Allah'a mahsustur. Lillahi. Bütün hamdler Allah'a gider. Onun için. Evet. İstediğin kadar iyi niyetle methedebilirsin. Birinin yüzü dost tarafına müteveccihtir. Dosta gider. Diğerinin yüzü ise hakikatta onun yüzünden ibarettir. Burası biraz şey, tasavvufun yüksek mertebeledir. Ehlullah'ın yüzü Allah'ın yüzünü aksettirir. Şey şey yansımadır diyor. Bir insan Allah sevgisiyle o hale gelir ki o yüze baktığın zaman senin aklına ilk gelen Allah olur. i̇mam Gazali İhyaül Ölüm'ün ilim bahsinde ilk bölümde, birinci bölümde bunu dile getiriyor. İhyaül Ölüm'de. Diyor ki bir hoca efendinin, bir ilim ehlinin yanına gidin. Eğer içinize dünya işleri doğuyorsa o dünya adamıdır. Konuşmaya gerek yok. Git yanına otur. Eğer içine Allah, ahiret, cennet, cehennem, işte manevi şeyler, Kur'an geliyorsa o adam Allah adamıdır. Hakiki mürşittir. Allah adamıdır. Onun için konuşmaya da gerek yok. Kalpten kalbe yol vardır çünkü. İşte ama şey, vicdan paslanmamış olacak. Kalp paslı değilse. Bir mümin iman ehli olan saf temiz niyetiyle bir hoca efendinin yanına gitsin. Eğer içine dünya nimetleri doluyorsa hep aklına işte köşkler, apartmanlar, arabalar, bilmem, iş, hayatı, ticaret, banka, faiz, işte bono, senet neyse onlar geliyorsa hiç o sormaya gerek yok. O adam dünya ehlinden birisidir, tüccardır yani. Öteki eğer içine hep ahiret, dünya, manevi güzellikler geliyor aklına o adam Allah ehlidir. Çünkü şey eder, yansır. Şu, tıpkı şey gibi, kalorifer gibi. O sıcak, o ılık hava seni de sarar. içine alır. Evet. İşte şimdi buradan Hazreti Mevla'na şeye geçecek. Madem ki insan yüzlü birçok şeytan vardır o halde her ele er vermek, yani intisap ve biat etmek caiz değildir. Şeyh geçinen, şeyh görünen herkese dikkat edeceksin. Eğer öyle bir yola girmek istiyorsan, adamlarına bakacaksın diyor Hazreti Mevlana. Hatta Hazreti Mevlana'nın hocası, demin ismini andım. Burhaneddin muhakkı Tirmizi Şems-i tebliğ, ve Hazreti Mevlana'ya el verirken, icazet verirken diyor ki, Ey Mevlana! Sen diyor dünya ilimlerinde behre sahibisin yani çok iyi bir medrese tahsili gördüm din ilimlerini dünya ilimlerini çok iyi öğrendin. Fakat diyor bu benim sana verdiğim bu manevi el babandan bana verilen eldir. O şeyin talebesidir çünkü Sultanur Ülaman'ın talebesidir. Ben de diyor bu manevi emaneti sana veriyorum. Tarikata girer girerken el veriyor. Sen diyor, mürşit olacaksın. İnsanları Allah, Allah yoluna davet edeceksin. Fakat diyor, canını, malını ve tenini Allah yoluna adamadıkça Allah için mürşit olamazsın diyor. Canını, malını ve tenini etini, kemiğini, ruhunu ve servetini sana ait olan her şeyi Allah Allah yoluna adamadıkça sen hakiki mürşit olamazsın diyor. Yani dünya ehli olmaktan kurtulamazsın diyor. Peki neye bakacağız? O, o şeyh geçinen adamın müritlerine bakacağız, dervişlerine bakacağız. Eğer o dervişler şeyhlerinden bahsediyorlarsa, hep onu methediyorlarsa, o şeytanın tek kendisidir. Eğer Allah'tan ve peygamberden bahsediyorlarsa o dervişler, Ha iyi bir eğitim almışlar. Çünkü mürşidin vazifesi o dervişleri Allah'a ve Peygamber'e bağlamaktır. Kendine bağlamak değildir. Sahte mürşitler kendilerine bağlarlar. Hakiki mürşitler oğlum bizde bir şey yok biz bu yolun hadimiyiz, hizmetkarıyız. Bizim işimiz sizi Allah'a giden yolu göstermektir derler. Allah'a, Peygamber'e bağlamaya çalışırlar. Hakiki mürşitler kendilerine bağlamazlar. Onun için trafik polisi gibi. Gidiyorsun soruyorsun. Ben bilmem işte Kütahya'ya gideceğim. Diyor ki işte şuradan ileride yol kavşağı var. Sağa saparsan Kütahya'ya gidersin. Sola saparsan Sapanca'dan sonra Ankara'ya gidersin. Yol göstermektir işi. Yol göstermek işte o yolun bir takım şeylerini, tehlikelerini yahut çıkmazlarını anlatmak, öğretmek fakat kendine bağlamak değildir. Eğer diyor bir mürşit kendisine bağlı olanları şeyh dervişlerini kendisine bağlamaya çalışıyorsa o diyor şeytanın ortağı olan bir fesat ehlidir. Dikkat edin. Ha, merak meselesi derviş Öl ölçüler tamam. Formüller verilmiştir. Her şey bellidir. Şimdi bakıyoruz. Şeyh geçinenlerin, işte Adnan Hocalar bilmem neler görüyorsun işte rezillikleri falan. Ha, bir de Şerif Mardin diye bir adam var. O da kitabında yazdı sosyoloji Türkiye hakkında. Onu da CIA yazdırdı ona. CIA'ya rapor olarak yazıldı o kitap. Şeye, diyor ki İslam dünyasında dini kullanmadan hiçbir iş yapamazsın diyor. İster casusluk yapsın, ister mafya olsun, ister şeyhlik olsun, ister sahtekarlık olsun. illaki ki dini kullanarak diyor başına şey toplarsın. İşte biz bir dernek kurduk, Türk düşüncesi diye falan bir şeyler yazıyoruz. Bize mektuplar geldi. Siz tarikat mı kurmak istiyorsunuz falan diye. Yok dedik, tarikat kurmuyoruz. E öyleyse deriz, sizinle kimse şey olmaz. Sizin arkanızdan kimse gitmez. Çünkü dini kullandığın zaman şey oluyor işte. Öyle başlıyor. Sonra iş yoluna girdikten sonra <gülüyor> bak neler oluyor. Çünkü diyor onlar yuvas ve sofesu nas minel cinneti var <gülüyor> nasıl diyor Hazreti Mevlana şey, Onlar insanlara vesvese verirler. Bu vesvese ehli sadece cinlerden değil. Aynı zamanda insanlardan da var. Minel cinneti hem cinlerden hem insanlardan. Vannas. Minel cinneti vannas. Hatta insandan gelen, cinden gelenden daha tehlikelidir. Cini ayetel kürsü okursun, Felaknas suresi okursun. Allahümme salli aleyh seyyidina Muhammed tersin. Ya Rabbi şunu, şu pisliği başından git falan. Bir de püf dediğin zaman Hindistan'a kadar kovalarsın onu. Evet, kurtulması kolaydır. Ama insana öyle ayetel kürsüyle felak ve nas surelerini bin defa okusan adam sakız gibi yapışmıştır. Senden bir şey var, evet. Öyle kolay kolay değildir. Onun için minel cenneti var naz. şeytanına daha fazla dikkat etmek lazım. Bu, bunların hepsini Hazreti Mevlana bize öğretiyor işte. Ha, Bunlar diyor, bu sahte şeyhler şey. Fazla vakit şey olmasın da şu meseleyi bitirmek istiyorum. Sakta avcılar diyor gibidir. Kuş avcıları. Ne yaparlar? Şimdi ne yapıyorlar biliyor musun? Mesela keklik avı. Bir dişi kekliğin ötüşünü şey alıyor, kasete. Küçük teype. Gidiyor ormanın içinde çalıların arasına o teyfi koyuyor, açıyor. O ta ta ta keklik gibi ötüyor. Orada ne kadar o civarda keklik varsa o öten kekliğin yanına geliyorlar. O da tak tak tak ordaları vuruyor işte şeybe. Eskiden şey ederlerdi. Canlı keklik kullanırlardı. Ben biliyorum. Bizim orada da keklik avına gidenler, merak edenler çoktur. Ben biraz avcılık yaptım ya dedim size. Ben keklik şey etmem. Bir tane keklik vurdum sadece. O da tesadüfen baktım önümde bir keklik öyle battım o da hayvan gitti tabi Keşke onu da vurmasaydım Neyse iyi değildir Cana kıymak iyi değildir Her mahalleye bir kasap değil lazım. bir kasap lazım ama sen yapma diyor her mahalleye bir kasap lazım Fakat sen yapma diyor o Sürekli cana kıymış oluyorsun çünkü. Ve o cana kıymanın da kalbinde bir kasvet, bir katılaşma meydana getiriyor. O bakımdan. Allah yapanlara da yine merhamet versin, güzellik ihsan eylesin, dua ediyoruz. Kasaplara da Allah kalplerine merhamet versin. Evet. Gerçi. Kuşu aldatıp tutmak için avcı ıslık çalar. Yo, o ıslık eskidenmiş tabi Hazreti Mevlana devre. Kuş gibi öter, öttüğü zaman da kuşlar yanına gelir, yakınına gelir. İşte o öyle değil. Bıldırcın, keklik, diğer kuşlar, kaz, ördek falan hepsine şimdi kasetle şey ediyorlar. Avlıyorlar, yakına gelsin. Kendisi pusuya yatıyor bir yere. Ondan sonra koyuyor böyle bir 20-30 metre ileriye, benzilt yani atış menzilinin içine. Böyle yapıyorlar. İşte diyor bu sahte şeyhler böyle yapanlar. Yani Evliyaullah'ın sözlerini işte Cüneydi Bağdadi'den, Şeyh Ahmed ül Rufai'den yahut işte Beyazidi Beslami'den, Mevlana'dan, Yunus'tan güzel sözleri alırlar ve onları kendilerinin malıymış gibi kullanırlar. Pazarlık yaparlar. Paza Aa sen de dersin ya ağzından bal akıyor ya. Adam ne kadar da bilgili, ne kadar da güzel konuşuyor, tatlı dilli, tatlı sözlü, güzel adam diyorsun, dindar adam, alim adam falan. Bunlar şeyleri, cahilleri şey etmek içindir, avlamak içindir. Allah şerlerinden mühafaza eylesin hepimizi. Evet. Evet, burada kalıyoruz efendim. Kusura bakmayın. Şarab-ı İlahi'nin mührü halis misktir. Malum olan şarabın ise şeyi sarhoşluktur, Azaptır diyor neticesi. İki cihanın zevk sermayesi ilahi aş sarhoşluğudur İlahi aş şarabını yani kevser şarabını tatmamış olanlar bu zevki bilmezler. Bu zevkten bir şey anlamazlar. Allah kendi sevgisini Muhammed Mustafa peygamberinin aşkını Gönüllerimize doldursun Gönlümüz ilahi Aşkla dolsun serinlesin Mutluluk bizim içimizdedir Dışımızda arayanlar Onu bulamazlar Bu dünya çiledir Zengin için daha büyük çiledir Onu da söyleyeyim size Fakir için çiledir zengin için de çiledir Fakir için nasıl geçineceğiz Ne yapacağız derdinde İhtiyaçlar peşinde koşarak çile geçirir. Zengin de işte hesaplar, kitaplar, efendim ödenecek Ay hey, dolar çıktı, dolar yükseldi, battık, öldük, yandık falan diye çiledir. Yani dünya malı yüktür. Ha, i̇kisi de çiledir. Biz bu dünyaya pişmeye geldik. Çile bizi pişirirse inşallah Allah'a bağlarsa, Allah'a layık kul olursak, Muhammed'e layık ümmet yaparsa bizi bu çileler yine de hayra alamettir. Ama baştan çıkarırsa Allah esirgesin, Allah korusun. Şeytanın arkasından gitmiş oluruz. Allah bizi saptırmasın. Gayrı'l-maghdûbi aleyhü vele dâlin. Duamızı yapıyoruz. Allah Allah eyvallah. Vakti şerif hayrola. Hayırlar fethola. Şerler defola niyazımız yazımız indi ilahide makbul ola. Allahu zul celal ismi zatının nuruyla kalplerimiz pır nur kıla. Demler safalar ziyade ola. Demi Hazreti Mevlana sırrı cenabı şemsi şems Tebrizi. Keremi Hazreti İmam Ali Şefaat Muhammedin Nebiyül Ümmi rahmeten lil alemin hu diyelim, hu Eyvallah, hayırlı dersler Hayırlı geceler efendim Geceniz hayırlı olsun, teşekkür ederim